Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar, günaydın. Hepinize bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksınız. Haftanın son iş gününün sabahındayız. Yani o koşturma falan kısa bir arayla ertelenecek. Bir sonraki pazartesiye hazırlayın. kendiniz hafta sonra. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler Türk radyoculuğunun en nezih iki ismi. Oktay Demirci ve Fatih Öğünç bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Günaydın. Çok öncelik. teşekkür ederiz. Günaydın. Hoş bulduk. Ee, öncelikle e, bize yer ayırdığınız için yani e Egemen Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi duyurmakta çok zorluk çekiyoruz gerçekten. <gülüyor> duayen isim olunca öyle Öyle şey. <gülüyor> Öyle de hiçbir yer bize <gülüyor> mikrofonlarını açmıyor. Ama bunlar çok duayen diyorlar. Buyurun efendim duayen. Bir bize e, tabii şimdi böyle hazırlıksız geldiniz ama küçük bir duayenlik yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> çok hoş gerçekten. Hemen mi yapalım yoksa? <gülüyor> Hemen girerseniz duayenliğe. Yoksa anlılar... Hayır e, o, sen o senin doğayan şeyin vardı ya, onu mu yapsan acaba? <gülüyor> ya bu sene hiç şeylerden konuşmadık biz ya. Ne? Dizi dünyasından. Dizi dünyasından haberimiz yok. Çünkü seyredemiyoruz Uktay e, Konuşmadık ama yani sanki seyrediyor muyduk geçen senelerde? En azından bir evet, hakim oluyorduk. Seyredik. Niye seyrediyorduk canım? Bir hakimi oluyorduk. Bir, bir tanesini iki tanesini 3. 4. ayda seyretmeye başlıyorduk sonra ama yani. yani... Benim bildiğim kadarıyla bu yılın havalı dizisi Şubat. Ondan sonra bir de şey ne derler e, kayıp şehir falan gibi yeni diziler var onları biliyorum. Eski havalı diziler devam ediyor. Yazın başlayan işler güçleri ben bir, e, beğenerek seyrediyorum. Hakikaten çok güzel dizi bu son bölümüyle de şahlandı. Başka da hiçbir diziye e, bakamıyorum televizyonda. Ben de şöyle bir poz vermek istiyorum. Kalem dizilere kapalı maalesef. Herhangi bir şey. <gülüyor> Ama herhalde. çok dizi başlamış ne ya hatta kalkmış bile. Başlayan canım daha tabii. biz daha ismini öğrenmeden kaldırdı Yani biraz öyle Eylül ayında başlayan e, dizilerden kalkan şeyler de var. Ne mesela? Diziler de var. İsim vermek ve şey yapmak istemiyorum Kimseyi rencide etmek istemiyoruz burada. Bizim derdimiz bunları biz en azından öğrenene kadar biraz daha yayında tutmaları Kutlar Vadisi pusu var mesela. Halkan mı? Yok. Hakan Copota Valisi başlayan Türkiye'de televizyonculuk evet. devam Ekan, ettiği sürece devam edecek gibi. ATV'de yayınlanmaya başladım. Muhteşem yüzyıl zaten Aynen ee, devam. Aynen. Fix. Aynen. fix. Eylül ayında ikinci ben sırayla bir de interval listeyi sayıyorum. 3. olan öyle bir geçer zamanki. Devam. O da devam. Kaçın? hangi yılda öyle bir geçer zamanki? 3. Ve 70'lerde mi ha, başlamıştı? 3. Üç, sezonu. 80'ler. E, yok geldi sezon. geldi. Geldi abi Gelecekte seneye gelecekte geçecek onu biliyorum ben. <gülüyor> Ve tabii ki Arka Sokaklar 4. sırada. Şartoş. E, Kanal şart D'nin şart minibüsli polis dizisi. E, Gerçekten de o dizinin en önemli özelliği minibüs olması yani. <gülüyor> <gülüyor> minibüse biniyorlar arkada oturup sohbet ediyorlar. Olur toplu taşıma işte <gülüyor> teşvik etmek amacıyla. <gülüyor> Bir de Rıza Baba. Aslında biz Rıza çok konuştuk ama Rıza Baba faktörü <gülüyor> e, ülkemizin üzerinde çok etkili. Rıza Biraz. Baba o... Hatta Rıza Baba diye geçer. Yaşlı, baba şey şey, Yaşlı, Yaşlı polis Yaşlı polis mi? Kurt. Yaşlı kurt. Neydi? O çok Oyun değerli sanatçımsın sana adı. Ben çok özür dilerim. Çok, Ay çok, çok, çok ayıp olsun. oldu. Beşinci sırada A.F.K. Emir'in yolu diye dizi var. A, F, K ne? Eskiden şeydi ya. E adını Feri'ye koydum mu? Adını mı? Feri'ye koydum. Ha ben de başka bir Emir'in yolu ne? Feri, aa, oldu? Tabii canım. Oldu. Şimdi Feria ayrıldı ya. Aslında o dizi Fire anlatsam sen ne olduğunu ben ne bilmiyorum sayılır. Evet orada oynayacaktı. Ya ben oynayacaktım da Ferihan'ın ölümü yüzünden. Fera öldü mü? Maalesef. Ay yok ya. Geçen sezon furdular mı? Ferihayı Furdular Kim vurdu? Kim, kim vurdu vur ya gitti. gitti. Evet. <gülüyor> sen vurdular, vurdular mı gerçekten furdular. şey? Furdular vurdular. da kim vurdu bilmiyorum yani. Evet, Emir o. kim? Emir işte şey. Sevgilisi miydi Cık, yok. Kocası. Kocası. Kocasıydı. Zengin çocuk mu yani? Zengin çocuğuydu. Ben en son bu dizinin tanıtımını gördüm e, yazın. Duş alıyordu bu Emir. Uzun uzun duş alırken. Ki yemek yemek o vurdu. Memeler falan hepsi Emir'in memeler falan filan ortada. Canım, bu sene tabii ki Emir'in memeleri dememiş miydin sen? Emir'in yolu abi. Emir'in yolu doğru. Ama, ama böyle... Ama... Türkçemizin elastik yapısı. Emir'in memeleri olarak da şey yapıyor yani. <gülüyor> evet o Türkçeyi A bilmeyen birisinden herhalde... <gülüyor> <gülüyor> Türkçiyi ve elastik <gülüyor> kavramını bilmemiz. Bucak elastik dediler, biz de ona göre şey yaptık. E sen şimdi Afk'de oynayacakken Emir'in yolunda maalesef e, Emir'in yolunda yol açık olmadı. Çok özür dilerim de benim yani e, çünkü orada Feriha'nın işte sevgilisi olacaktım ama maalesef ki olamadım. Emin'in seviyesi olmak zorunda? Yani Olur. şu durumda Emin'in sevgilisi olmak, olmak zorunda değil mi? Zorlu bir oyunculuk olacak ya. Valla. Benim için oyunculuğum büyüyor. Ya bir şey diyeceğim yok. bu öyle bir geçer zamanki var ya. Hı -hı. Oradaki Osman Bebe miydi neydi o? Osman Bebe. O ne oldu o çocuk şimdi oynamıyor mu? Osman gitti yerine Orhan geldi. O çocuğu Or değerlendirmiyorlar mı? Doğru Osman'la. En popüler zamanıydı o çocuğun. Ya o çocuk o başka bir düzeye olan. gitti galiba. Ha, o da mı yok? 10 sene sonrası demedim mi? Kaç dedim bir süresi 70'ler 80'ler de. Ne bileyim abi benim. Yok yok günümüze kadar geldi neredeyse de. Ha çocuğu. Çocuk o kadar büyüdü. çabuk büyüyemiyor ya. Denemişler... Basmışlar hormonu basmışlar. En Oldum. fazla 3 sene demişler Atar. Sonuçta aşkım memnudaki. Bu yaz bu Mevludaki... şart mı sadece çocuk orada zaten yönetmenmiş. Aşkım memnudaki. Bu iş, iş çocuklu olmayacak. Bülent bile ne kadar büyüdü hep beraber izledik yani. Ama gözümüzün Çok önünde. Az. Esas böyle dönem böyle yapmayacaksın. Nasıl bizimkilerin Ali'si gözümüzün önünde büyüdü. Evet. Yani Bire bir, iklim, reality bir reality show gibi, gibi Evet yani ama ne oldu işte bunlar dönem dizisi hop 15 sene attı ya çocuk o 15 seneyi nasıl kapatsın veriyorlar hormonu. Veriyorlar, basıyorlar gıdayı. Olmuyor yani. AFK Emin'in yolundan sonra Pis 7'li izleniyormuş. 6. sırada. Yani. O, İzleniyor mu hala? bu dizilerin hepsini biliyorum. Bak Pis, şu anda bir kim rağmen. Pis 7'li şeyin projesi miydi? Gönül O zaman hemen bir sonrakine geçiyoruz. Huzur sokak Huzur Sok. sok. Valla doğru. Huzur Sok yeni başladı. Kutsi, sevgili Kutsi. Ve daha neler neler. Huzur Sok ATV'de yayınlanabiliyorsunuz. Ondan sonra... Ve ee, 80'lerin mi 70'lerin mi böyle bir muhafazakar edebiyatında Tabii. Tabii, hmm. diziye uyarlanmış. Evet. Özetle benim yani sağdan soldan okuduğum kadarıyla zenginler her zaman mutsuz. Biz fakirlerse birbirimize bağlı olduğumuz için her zaman mutluyuz diye bir uyuşturma dizisi. Fakir kalın hiç merak <gülüyor> etmeyin. Zenginliğe hiç özenmeyin. Pis hiç. Ya, pis. hiç bakın gördüğünüz <gülüyor> mühalledi. Ee, huzur soktan sonra e, Kuzgün var. E, 8. sırada kanalda indiğinizde. Kuzey Günü 8. sırada ya ben daha çok izleniyor diye biliyordum bunu muhteşem yüzyılda çapışıyor, çapışmıyor. Çapışıyor. Onunla çapışmak da zor ya o yüzden. Ondan sonra Yer Gök Aşk. Yer Gök Aşk. Yer Yer laminant parke en güzel isim. Bu dizine evet. ilgili aşk. Yer Gök Aşk, aşk aşk. Yer Gök aşkın bir özelliğini biliyor musunuz? Başında şey yazıyor mu özelliği. ÖSK. Hayır yok onu bilmiyorum da kayınvalide bizdeyken biz biraz izledik onu. <gülüyor> Hiçbir tanınmış oyuncuyu bünyemizde barındırmayacağız. Veya benim <gülüyor> EKK'ye cana sorun onu tanımadıklarını toplayın diye. Bir tane adam var oradan. Kalın. Bıyıklı olan mı? Bıyıklı mıydı hatırlamıyorum da. Bir iki bir, tane bıyıklı, bıyıklı oyuncu var. Onlardan biri mi Ofise geldi böyle. Balto <gülüyor> vardı. Balto yastık. Çay getir falan diye. Ondan sonra bir iki telefonla bütün diziyi halletti orada. Yani şimdi ben sokak sokak dolaşamayacağım. Bir iki telefonda ben bu bölümü halledeyim diyerek. Hakikaten ofisinden çok güzel yürütüyor adam o işleri. Akıllı da bir adam herhalde o diziyi koparır. Tamam ben bildim ya o diziyi bildim ya. Anladın, ben de mallı sadece kendimde zannediyordum. Ya bunlar herhalde iyidir herhalde. Niye ben tanımıyorum diye. Vallahi bilmiyorum. Aynı diziyi. Tabii canım hiç hakikaten. Hiç. Hiç. Kızları yok, daha önce hiç bir şey yerde mi? görmedim yani. Öyle mi? Adamları yürüyorum. da böyle gencecik çocuk şey gibi ya. E, rond gibi ya. Bunlara bıyık takmışlar falan. Serenay Sarıkaya'nın oynadığı dizimi bilmiyorum, acaba Bilemeyeceğim Oktay. Büyük ihtimalle. <gülüyor> Yer Gök Aşk valla izleniyormuş o da bir diğer Fox dizisi Lale Devri'de onun ikisinde Devri, Lale Hı -hı. Devri de aslında öyle eski dizi evet tabi canım bunlar hep e, şey ne derler geçen yılların dizileri ikinci sezonları üçüncü sezonları yeni dizide böyle araya girmiş Eylül ayına damgasını vurmuş yenilerden sıyrılıp gelmiş dizi yok ne öyle beçatçe yazmıyor mu yok beçatçe yok beçatçe bu Eylül zaten yani Eylül, Eylül. Eylül e biz neredeyiz Eylül bitiyor Eylül ama vesaire daha Eylül. bir bölüm oynadı, bir yani. bölüm oynadığı için Abi. maalesef. Bir de şimdi bu yeni şey çıktı ya, e, rating sistemler çıktı ya. Hı hı. E, en son veriler bunlar, ondan bir heyecanla bir bakalım dedik yani. Ondan bir atladığımız dizi varsa dinleyicilerimiz onu da hatırlatır. Şu başladı, yani. şu başladı diye çok var. Benim şey yaptım ama Şubat falan. Suskunlar var galiba. Ha bir tek huzur var o diziler huzur arasında. Huzur sok var doğru. Yeni olup da bu dereceye girmiş olan. Sema Hanım'dan bir istek var. İstek Hı -hı. şarkısı çalıyor muyuz? İstek tabii şarkısı tabii ki. O zaman Fahir Öğüncü'den Çetin Özler taklidi isteniyor. Bu arada dün Twitter'dan gelen mesajları atladık mı bilmiyorum. Serkan Bey'den taklidi ilk yapan Serkan Bey'den bir mesaj geldi. Taklidi ilk ben yaptım. Fahir o kadar çok yaptı ki onun oldu falan gibi bir hayır, şey. Ben onu, ben de, evet, hayır ben, ben ona dedi, şey dedim bir şey söyleyeceğim. Dedim ama... Bir şey söyleyeceğim Ayfer Hanım e, hepimiz çok iyi biliyoruz Ayfer Hanım bu konularda da çok iyi bilir her şeyi. Ayfer Hanım dedi ki onu dedi ilk sen yaptın dedi sonra dedi ben de öyle hatırlıyorum Fahir. Ondan Bak. sonra dedi Serkan Bey çıktı dedi ondan. E, ben geçmiş gün tabii ki hatırlamıyorum ama tabii herkesin hafızasına güveniyorum. Şimdi yani Serkan Bey'in de e, emeğine tabii ki emeği saygı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar uğraştı Paylaşım onun için. için. Teşekkürler. O kadar uğraştı onun için ama ya benim de hatırladığım e, senin ö, haftalar önce yaptın sonra Serkan Bey'in. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Zeynep hanım. Zeynep Hanım, buyurun dinliyoruz sizi. Ya Leyla ile Merin'in olmadığı liste, ben liste edemem. Ama değil Leyla ile Mecnun da, Eylül, gerçi Eylül başında Mecdu. başladı değil mi? Evet, Eylül başladı, başladı evet. Tükürüm öyle listeye diyebilir misiniz Leyla Hanım? Ay Leyla <gülüyor> Zeynep Hanım başladınız mı yeni dizilerden herhangi birine? Yani işler güçleri izliyorum. Ben komedi seviyorum biliyorsunuz. Evet komedi seviyorum. Komedi seviyorsunuz harf. peki Yer Gök Aşk? Yer Gök Aşk'ta da güzel bir Yok. komedi anlayışı var. Ofisten <gülüyor> dizi. Hakikaten bir sene de çok rahat. İzleme şansım olmadı ya. Peki efendim. Söz verir misiniz e, izleyeceğinize? Ee, Bu hafta şey... izleyin ve bize haber verin ne olur. Ben canım flash sıkılınca flash diye takılıyorum ya. Canınız sıkılınca flash diye takılıyorsunuz. Bire bir diyor. Ne seyrediyorsun lan? Ha, o parmaklıklar <gülüyor> ardında değil mi? Ama evet. çok değişik bir program o. Hakikaten yani... Yok... Şey ya deneysel bir çalışma olsun. Ben şey. yani, zaten izlediği dizilere bakınca Zeynep Hanım böyle abdülük deneysel, deneysel şeyler. evet. şeylerden hoşlanıyor. En cesur programlardan bir tanesi bence. Türkiye televizyonlarındaki. Çok ciddi söylüyorum yani. Flash Gerçekten da. güzel ya. Şey var. Ben şimdi İstanbul'dayım da. Evet. Ankara'ya özledikçe bile... Ankara havasının dans program var. Ha, evet. Eğlence, Eğlence programları da uçaklar falan çok acayip. Ankara'da yaşarken ne tip bir kesiminde yaşıyordunuz şehrin bilemiyoruz ama evet uçaklar <gülüyor> var. Evet. Çok <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Gurbetlerde öyle oluyor. Köprü trafiği nasıl bugün? Köprü trafisiyle pek işim olmuyor ama. Evet. Bizim de işimiz oluyor? olmuyor ben. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> ya bir de benim. Ay, ay kız Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar yeah, <Sessizlik> Buyursunlar efendim He e, Buyurun you know. Herkesin herhalde bu tamam, şarkıyı Demek ki bu şarkıyı Demek ki oradan devam herkes bildiği kadarını söylesin Şimdi e, David Cameron'ın Obama'ya karşı net cevabını mı istersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada onu isteriz tabi de Zeynep hanımın tweeti var az önce telefonda konuştuk ya kendisiyle He. Evet. Suratımı kapatmakla kalmayıp bir de şenlikle e market reklamıyla taçlandırdığınız için çok teşekkür ederim diye yani... tavırlı bir o kadar da ağır tweet atmış Ama şey oldu yüzüne kapatınca tam bozulmuşken herhalde o coşkuyu reklamdaki coşkuyu duyunca ona karşı başver be Zeynep dedi kendi kendine Ya Zeynep hanım tam bir şey söylüyordu ağzında kaldı o da onu söylüyor zaten. Ya bu. ne söyleyecekmiş? Onu büyük şey... ihtimalle ona, onu bize anlatmaya çalışmış. Ya onu bir söylese ya neymiş onu çok merak ediyorum. Tamam onu bir ihtimalle tweetini yine biraz sonra görürüz. Önce yani de bir yavru vatana gidelim. Bir yavru oy, vatanda tabi, neler oy. oluyor? Ee, Oktaycık. Ee, hemen. E, Ege'nin en sevdiği Yo, gazetelerden biri olan, Ha? Oktaycık ne demek ya? Kıbrıs ya... konuşması yapıyorum. <gülüyor> Hı -hı. Benim en sevdiğim gazetelerden biri olan Afrika gazetesi. Evet Afrika gazetesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ege Kayacan'ın her Kıbrıs'a gittiğinde muhakkak koltuğun altında bir Afrika... Afrika gazetemi alıyorum, oturuyorum, güzel. Afrika diye gazete ismi ben bazı şeylerden çok etkileniyorum. Ben derler ya böyle ismi o kadar önemli, içi güzel olduktan sonra. Bazı şeyinde de ismi önemli. Bir gazetenin ismini sen Afrika koyuyorsan hiç şey yapmazsın, geriye bakmazsın. Ee, yavru vatanda neler oluyor? Ee, Kıbrıs'ta başbakanın imzasını taklit ederek hazırladıkları sahte belgeyi bir gazeteye sızdıran iki bürokrat tutuklandı. Oh. Basın... Ba manşet attı. Peki bu manşet ne olabilir? Kıbrıs manşetlerini pek bilmiyoruz ama. Ya. Basının Balyoz manşetleri Sayın manşet. Erdoğan sizin hakkında konuşuyorlar. <gülüyor> o mu? <gülüyor> ay ay yani Cumhurbaşbakanının ba imzası mı? Ya basında Balyoz'la ilgili olarak yani bal Balyoz'la ilgili olarak dedim hani bunun Kıbrıs versiyonunu düşünün öyle bir şey. Ha. Hım Balyoz yerine ne? Balyoz yerine. Ne? Boşluk doldurt bari Fahir. Ya Benim boşluk yerine, dolduracak nasıl? bir şey. Yok. İçinde Balyoz da var öyle söyleyeyim. Ne Balyoz? <gülüyor> Ne yapalım, gitme. Hadi biraz daha. Balyoz, yavru balyoz, <gülüyor> yavru, bal yavru balyoz. Yavruları. Neredeyse 3 aşağı 5 yukarı, ben başta da kopyamı vermiştim. Balyozcuk. <gülüyor> Balyozcuk var o ya diye. Evet bu gazeteler böyle manşetlerini atmışlar. Neyse bu tabii ki bir tarafımızda dursun, öbür tarafımızı tabii ki... David Cameron'ın tenis sevdasından dolayı ovumaya verdiği en güzel cevap. Ee, böyle Amerikan başkanları aradığı zaman bir olay oluyor ya. Evet, evet doğru. Yani bir, hemen şey, da, yazıyorlar mı acaba? Telefonla konuştular. Biz bir tek bildiğimiz Serta Berener gece yarısı başkan aradı çok heyecanlandım falan diye yazmış. O heyecanlanmak gece geç saatte aradı ama insan saat, heyecanlandı. Saat bir buçuk yani. gece, gece, gece, gece bir buçukta buçuk. e, buçuk insan tabii ki. Heyecanlıdır illa ki. David Cameron'ın hadisesi de şöyle. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın heyecanlı bir tenis maçı esnasında Amerikan Başkanı Barack Obama'dan gelen telefonu ne diyerek şey yapmıştır? Maçtayım baby. Evet maçtayım ya baby. Sonra ben onu arayacağım. Ona Sonra ben onu arayacağım diyerek geri çevirdi. Bu olay gazetelere maalesef niye şimdi yansıyor? <gülüyor> Sessize mi almış yoksa e, red mi? Kırmızıya mı basmış? Abi kenarda koymuş o şeyin üstüne. Ne derler ona? Bankların üstüne. Ondan sonra o açılıp bir de sürekli ısrarla çaldırıyor. Bir de yok mu David Cameron'ın telefonunu, anahtarlıklarını ve gözlüğünü tutan birisi? Valla galiba İngiltere'de o da yok ya. Kimliğimi Onlar de. böyle normal <gülüyor> takılıyorlar ya. Yani böyle ev ev gibi, ev tipi bir şeyde çalış. On numaranın böyle hali içler acısı yani. James Cameron o kadar da ağır bir adam değilmiş. Ben bunu anladım. James Çünkü Cameron bu, değil, David Cameron. David Cameron, Cameron mı? David Başbakanım. Cameron. Ha. O zaman şey işte tam tam dediğim olay olmuş yani. Ne Bakın yok? Obama arıyor. <gülüyor> Açm Obama'ı açmıyorum. Açmıyor. Herkes gördü mü? Wimbledon, şey, Wimbledon Belediyesi'nin hoparlörlerinden başbakanımız şu anda Obama'nın telefonunu açmıyor sayın vatandaşlarımıza duyurulur diye şey yapmıştı. Komu saygıyla duyurulur. Ee, yani gerçekten cool bir adam olsaydı hiç bunu gazetelerde okumazdık. Valla olay şöyle gerçekleşmiş. Ee, şey Rebecca Brooks ve Charlie Brooks çiftler maçı yapıyorlarmış. Ondan sonra Brooks olayı şöyle anlatıyor. İlk seti ben kazandım. İkinci seti o kazandı. Ne, kadar çiğ, ayrıntı. ne kadar çiğ insanlar bunlar ya. <gülüyor> ya. Gereksiz ayrıntı da değil. Bir, gereksiz, ya bir olayı anlatacaksan direkt anlat olur. Rebecca Hanım. Yani senin kazandığı seti tamam onu yeniyorsun bravo. Bu mu ya bu kadar? Sonra bir... benim konuma bir kramp girdi. Servis, ilk servislerimi de içeri düşüremiyorum. Neyse bu da abanıyor. Ondan sonra. Rebecca Hanım e, konuya gelebilir misiniz? Daha sonra biri geldi çekinerek efendim. Sayın Obama sizi arıyor dedi. Ee, Merak şimdi o Obama'yı demiş. Hayır o da demiş ki. Brooke da demiş ki. E, eğer istersen burada bırakabiliriz dedim. Hani konuşacaksan şey yapalım. Ben zaten kramp girdi. Evde de hanım bekliyor falan diye. E, sanırım üçüncü set için zamanımız var demiş. David Cameron. Nasıl ya falan, Yap. Ya salla boşver ya. Ben ararım. Akşamleyin şey yapıyoruz. Akşamleyin Skype yapacağım demiş. Bırak o arabı demiş. <gülüyor> Bunlar hep olay çıkaracak hareketler. Ya işte bak yani nasıl bak yenilirken insan yeniliyormuş değil mi telefona bakmadı. sırada. Bir bir eşit, sırada. eşitlik var. O esnada eşitlik var. Yani işte böyle bir şey ya. İlgiyi hazmetmek böyle bir şey. David Cameron e, önce maçını tamamlıyor ondan sonra telefona bakıyor. Ama karısı arasa hemen açıyormuş ben cevap kadarıyla. Biliyorum. Obama aradı diye hatta şey yapıyormuş. Çok özür dilerim Obama aradı ben diye şey yapıyorum. Hatta böyle bakanlar şey yapıyorlarmış. Akşam babamın ne pişirdi acaba ya falan filan. Şey, akıllı telefonlarda bir uygulama var ya, arazi yol diye bir uygulama var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Aha. Bak bunlar şimdi illa ki telefonları birbirine bir, kaydırdı. Bir arazi bir biar araz diye evet doğru evet, aharaz diye dediniz arazi oldu diye, ol diye dediğiniz zaman uygulamaya çöz bir yerde oturuyorsun ya He. işte o senin telefon replerinden bir şey seçiyorsun işte 30 saniye sonra beni arasın diye bir şeye getiriyorsun elinle oynarken bir şekilde az telefon ortada dururken işte atıyorum. Birden çalıyor. Birden çalmaya başlıyor. Ha, öyle i̇şte mi? Fahir arıyor diye şey çıkıyor normal ekran. İki görüyor. set sonra beni ara. Anahtarlar diyebiliyor musun? Anahtarlar anahtarlar diye. <gülüyor> öyle öyle diyebiliyor diye şey, musun Valla öyle bir şey de yapmış olabilir. Yani hani sonuçta böyle adamların telefonları vardır. Siz koruması yani. olsaydınız David Cameron'ın herhangi bir uyarı uyarıda bulunmadı David Cameron maça başlarken mesela Obama beni ararsa beni haberdar et falan diye bir uyarıda bulunmadı. Hı. Verdi telefonunu anahtarlarını. Götürür müydünüz telefonu? aldın mı? mi? Ha, yoksa açar mıydınız? <gülüyor> ben... Şu anda kendisi müsait değil. Ben, ben yardımcı olayım. Bir daha ne zaman Obama'yla konuşacağım. Sayın Obama'yla öyle böyle. Şu ya öyle kendisi mi direkt arıyor arada şey mi var? Efendim hani önce. Görüşmek isterler diye. Herhalde yani bu, Türkiye'de bir sekreteri olan adam onu yapıyor olsa. Ya cep telefonunda bağlayıp. sekreter uygulaması yok, yok. bir saçma Ama değil mi? Hangi numaradan aradığına bağlı. Lütfen yapmayın öyle. Yani Özel mesela, kırmızı ya. hattan direkt aranır. Eğer şahsi telefonuysa direkt Obama'a aramıştır zaten onun şeyde Washington'daki şeyin önünde fotoğrafı çıkıyormuş aradığı zaman Orada. bu arada kırmızı at şey sabit telefon pozisyon. değil mi tabi sabit telefon 7'den 7'ye yani akşam 7'den şey... sonra arıyorlar ve de 7 ile <gülüyor> ya peki onda şey oluyorlar mı <gülüyor> ne? neydi abi bunun numarası neydi arıyorum arıyorum ofis cevap ben. mi cepten arayalım diye böyle bir şeyleri var mı Kırmızı attın mı? Ha. Kırmızı attın mı? Yani numara falan <gülüyor> filan yok ya. Ne yapıyorsun? Kaldırınca Dokuz tane değil? şey var. Senin telefonda var ya. Favorites. Ha favorites. 9 <gülüyor> tane. Orada da mesela çevirmeli şeyler var. Kısa ha. yollar var. İşte ha. orada. Ha. çeviriyorsun Sa mesela. Dört savun çeviriyorsun. Savunma Bilmem ne. Obam'a geliyor. Ay sabun mu? Obam'a bir numara işte şey var. David Cameron. Bire bir, kimseyi atayamıyorum. İki numarada ha Ash Keton var falan. <gülüyor> yani işte orada da karısım artık o da kırmızı attan eşini aradığı zaman o da bir şekilde cevaplamaz. Mesela arıyorsun arıyorsun cevap vermiyor. Hop dönüyor kırmızı attan. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl açtın? yani değildin Yalnız ben kırmızı attı Obama Obama'yla görüşmek isteyen böyle bir bürokrat falan olsam hep oradan aradım. Ya kusura bakmayın buradan aramak zorunda kaldım. Bu numaranız vardı bizde. Açıklıyorum. Buradan aramak zorunda kaldım. Diğer numaradan şey olmadı. Erişemedi. Önemli de bir şey. Bu imzalar olacaktı çarşamba günün Onlar cuma gününe ben söyledim. Roger Bey imzalayıp getirecek. Onu ne kadar güzel. Uzun uzun anlattı ne konuşacağını kırmızı hatta. <gülüyor> Çatçamba günü <güneyi> imza konusu. <gülüyor> kırmızı hat özellikleri. Berlusconi satıyormuş ya villasını. Aman Bu Sardunia Adası'nda bunga bunga villası var ya. Evet. Hmm. E, bunga bunga partilerini verilir. Buran, buran bunga bunga kokan o villanın nihayet satılıyor. Çok üzülüyorum. Villa oza malikanesi 470 milyon euro ile satışa çıkmış. Ee, ve de gazetede yayınlanmış bu satış ilanı artık o nasıl? Abu bir emiriyle pazarlığa e, girişilmiş. Bu arada şey diye, diye kafalarını kuruyor olabilirler mi? Yani böyle villayı satın alacak adam. Oğlum içeride tam parti varken böyle sanki anahtarı öyle teslim ediyormuş gibi. içeride kızlarla mızlarla falan diye düşünüyor olabilir Zaten içeride şey yani o, o tip partiler yapıldı ya bir sürü fotoğraf var onunla ilgili. Putin, Kaddafi, Blair hep bunlar geldi ve onları ağırladığı malik yani burası. Ha. Ay ne kadar güzel bir malik yani. Ne kadar güzel anılar. İşte yaşanmışlık böyle bir şey değil. 470 bir. milyon euro ne diyorsunuz fiyata? Valla abi birazcık bence abartmış. Çünkü o oranın maksimum öyle... değeri 450. Bence de. O 25 4... milyon euro orada biraz pazarlık şey Ama tabii biraz tadilat yaptı. O 400 milyon euroya almıştı. Bir 50 o odayı milyon... böldü oda sayısı arttı. Alçıpan masraflar falan <gülüyor> filan. Mutfak yenilince... tamamen yenilendi. Yenilendi. Hı. Bir Amerikan mutfak ister. yapmış zaten. O aradaki bölmeyi kalmış komple Amerikan mutfak. İtalyan tanesinde Amerikan <gülüyor> mutfak konforu diye satıyorum. <gülüyor> Doyasıya yaşayabilirsiniz. Ee, öyle bir şey. Ee, kolay gelsin diyoruz. Zor. Zor. Yani çok kritikler bunlar Bir şey alıp satmak zor. Asat'a girmiş diyoruz. Ve <gülüyor> alsatçının telefon rehberi Modern Sabahlar <gülüyor> devam ediyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın hepinizde Modern Sabahlar'da 21 saat başladı İlerleyen dakikalarda çocukların sevgilisi küçük bir bahşir yepyeni bir macerayla karşınızda hazır olun Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler küçüklerin sevgilisi küçük mübaşir yepyeni bir macerayla karşınızda hayat hakkındaki en önemli dersleri küçük kardeşlerimiz küçük mübaşirden alıyorlar ve uygulamaya devam ediyorlar küçük yaşta neşe içinde olgunlaşıyorlar ve küçük mübaşirin yeni macerası her zaman olduğu gibi sıkıntılı anlarda sizin yardımınıza ihtiyacımız var bu hafta yine. Telefonumuz 210-30-30. Küçük mübaşir zora düştüğünde, yılan oynamaya başladığında, denize düşüp yılana sarıldığında. <gülüyor> Üç boğaz da <gülüyor> bizden göre devam edebiliriz. Biteriz. <gülüyor> Biteriz. <gülüyor> bize 210-30-30'dan arayarak küçük mübaşir kırmızı feneri bandaja tutuyorsunuz bu hafta. Gerçi bu kısımda biraz ee, şey... Bölümle ilgili fikir veriyor diye... Spoiler veriyorsun ya. Yani en baştan şey olmuş oluyor ama... E ne yapalım abi bize söyleyen Teknik olarak yani, yani. teknik olarak bizimle alakalı bir şey. Sanki biz hazırlıyoruz da şey evet. yapıyoruz. Bana olsa biz ben bambaşka söylüyorum. türlü şey yaparım. Ama işte bu Amerika kafasası Tanrı. Ya da radyodan bir arkadaşımız mesela dinleyeceğiymiş gibi arayabilir. Hiç o aklımıza gelmedi hani. O da olabilirdi yani... Neyse ya artık ha, sonuçta şey bu şey deniyor ya interakti izlemiştim. interaktif bir radyo, evet, ıı, zorla şey. interaktif yapacağız diye yani o kadar telefon şeyi oluyor. Telaşı oluyor. Neyse bunları tartışmak bizim haddimizi aşıyor. Sonuçta küçük mübaşir e, Amerika'dan geliyor. Format olarak aldığımızda De, adamlar aynen. ne yapıyorsa birebir onu yapmamız lazım. Telefonumuz 210-30. Küçük mübaşir zora düştüğünde küçük mübaşir kırmızı feneri bandaja tutluyorsunuz Ve maceranın gidişatını değiştiriyorsunuz. Hazırsınız hep birlikte girişelim. Tamam. Son. Her şeyi bir ismini malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim? kim Tabii ki küçük mübaşir şir şir şir şirinlik şir şir. muskası Küçük mübaşir şir şir şir şir şirketin maskotu Küçük mübaşir şir şir şir şir şir şirretleşir bazen <gülüyor> Şakalar yapar İstersün. Hâkim aksibl karara sikti. Yok Hatim Bey, buyurun. <gülüyor> Üzerine kararını. Evet, küçük mübaşir getir. Evet, kararı getir yavrum. Buyur efendim. Açılan haciz davası Uzat yavrum. Buyurun efendim. Açılan haciz davasında aç uzat yavrum. Buyurun efendim. Ulan uzatsana oğlum. Y 32 cm boyum var benim. Al, o sen biraz sen, kürsüden aşağı in. Top parmaklardan üstüne kalk. Benim parmaklarım zaman... boyumla orantılı efendim. Kalk. O lan. Buyurun. O lan Allah belanı. Anam ayağım ağaç ah! Hacım Aksım amca ah! Hacım amca Hacım Aksım amca Ambulans Ambulans Allah belasını versin kim yaptıysa o kadar yüksek ya Ah Haçım Aksım kaşınıyor mu hap, hap ver hap Kaşınıyor Çok... mu altcının içi Çok fena kaşınıyor Hiç Bir şeylerden var. bul bana Şiş mi Şiş Şiş tipi bir şey bul. Benim çok. ellerim ufak ufak ya istersen aradan gireyim ben kaşık. Sok bakayım sok. Ana. Ah. Bak, terlemiş, vıcık vıcık olmuş, tiskindim. <gülüyor> dur, dur ben sana hiç bulayım. Hatip aksın almayacağım. Çok özür dilerim ama hiç merak etme. Sana çok iyi bakacağım. Şu ayağının kırık olduğu günleri prens gibi geçireceksin. Şimdi bana söyle ne istiyorsun benden? Ee, önce bana şey getir ya. Vallahi içim yandı. Bana bir şey getir. Ne getireyim Akıbaks? Bana acık. böyle gazoz getireyim Çağ mi? <gülüyor> Çay getir. <gülüyor> Çay getir, su getir, ıhlamur. Tamam. Ada çayı. Yalnız papatya çayı. O e, poşet ıhlamurlar var ya. Üst dolapta. Benim boyum imlec İstersen sana tamam su getireyim ılık. Olmaz. ılık su olmaz. Gazoz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel bir bir <gülüyor> şey Denk gelmiş oldu. <gülüyor> evet, ne istersin sen? Yaa, karnım acıktı biraz bana bir şeyler getir, yiyecek bir şeyler getir bari. Hakim Aksınar Hoca, bütün yiyecekler tezgahın üstünde benim boyum yetişmediğinden istersen... Aslan belanı vermesin, neyi getirebiliyorsan onu getir! Gazeteleri getireyim mi, eski gazeteleri? onlara hem okursun, hem de istersen... ...tama canından ılık su getirip, gazeteleri onunla pamuk gibi yaparsın... ...yanından yandan, yandan yersin. Hah, Hakim Aksınar Hıca, sana prens gibi bakacağım. Ya küçük mü Allah aşkına vara ayağımın altında dolanma. Başka bir şey istemiyorum. Tamam başcın. Beni tuvalete götür yeter. İkizlik olma. Ah, git. Tut tut sağlam tut sağlam mısın? Sıkı tut. Basıyor, basıyorum, basıyor, basıyorum. basıyor musun? Ah basıyor musun? Ah basıyorum. İbni Aya basıyor musun? Ah dur. Yavaş. Bir dakika. Bak merdiven var. Dur ben bak. Ben merdiven var. Dur bir dakika. Dur. dur. Ben tutuyorum. Sen sen çek tutun. çek oradan değil. Oh, Allah bela. Hakim asma önce. Hakim asma İyi misin? Ambulans, ambulans. <Gülüyor> Gastei getireyim mi? Sana bir çift lafım olurdu da. <Gülüyor> Gastei getireyim mi? Getir, Gastei getir. Evi kendine göre yaparsın, bana Gastei getireyim işte. Bütün Gastei getirdim işte. Ulan 6 ay rapor verdiler. İki ayağım birden kırık. Ne alt edeceğiz şimdi? Hangi bak Ben düşündüm. Eşi gazeteye tam yiyecektim. Gözüme bir ilan takıldı. Evde her türlü Hastanıza bakılır diye. İstersen bir bakıcı tutalım. Çünkü benim boyum açıyor bazı şeyler. Yapacak başka da bir şey yok ki. Kaç paraymış? 200 dolar gibi bir şey. Artı yol 5000 dolarda yol. <gülüyor> oha! Oha! Böyle hacı bak Piyasa böyle yani. Eh, ne bileyim kimi ne Yapacaksan yap da. Bak. Şöyle iyice bir kadın 6 ay boyunca evdeyiz. Bari sonuçta evden birisi olacak yani bak şurada aç işte bakıcı ilanları bin bir surat bakıcılık diye bir şey var burada He. Oradan arayalım birkaç kişiyi He, Oradan at, telefon et yollasınlar üç beş kişiye bakalım aralarından güzelce mi bir şeyini seçip 6 ay boyunca alalım şeye Hakim Aksanayca bakıcılar gelmeye başlayacak ben sana söyleyeyim He. Tamam şu İnsan sarrafı olduğum için lütfen bu konuşmaları bana bırak. Heh. Şu eve bir alsak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Buyurun lütfen içeri geçelim. Merhaba. Hakim Aksum'un siz, siz misiniz? Maşallah maşallah. Siz misiniz? Aksimal? Yok ben küçük bir bahçede. Hakim Aksum'un içeride. Merhaba. Ee, ben de, ha, ben de ceketinizi alayım lütfen. Merhaba. Ay ben onu ben... giy, gi gi Çok acayip. Bunu giyin. Ee, merhaba Hakim Bey, geçmiş olsun. Oo merhaba merhaba. San Diego Logerto Log Log ben. <gülüyor> <gülüyor> San Diego Logerto. Bir dakika evet. San Diego Logerto hanım. Küçük mi varsınız? Gel bir şey diyeceğim. Ya efendim söyle. Bu çok iyi bunu al. Dur bir dakika. Bu tam bu bizlik. Dur bir dakika. Man, çağır, abi, çağır. Ha, biliyorsun. Ha, ben Fendi, insan sayrafıyım. Ben de Mondis. biraz sizi tanımak isterim çünkü benim de işim var. Şimdi tanımak istiyorum. Logar tanrım. Aşırı Hanım. tatlı bir şeysiniz. Öncelikle onu söylemek Bir şey istiyorum. söylemek istiyorum. Evet. Leveranslarınız nedir? Neylerimiz? leberans. Bu iyi, bu iyi. Bunu al bunu. Şimdi Santiago'da ben daha önce 3 tane yatalak e, baktım. 4'er e, seneye. Bir tanesi 4. Bir tanesi 5 sene Diğeri daha kısa süre öldü Maşallah Öldüm. maşallah Altay, ay baktım. ay baktım Bir tanesiyle evlendim öldü, öldü Hepsi öldü Ölünceye kadar ben baktım bunlara Longarya Hanım Ölmek istemiyorum da yani Sonuçta ölüm da, hak yani Evlendim onun maaşı <gülüyor> da bende <gülüyor> Ama tabi yani San Diego'dan geleceğim için her gün Yol parasını Ne kadar yol parası? 7500 dolar Bakın şey olarak ne kadar düşünüyorsunuz? 400 dolar. <gülüyor> <gülüyor> 400 dolar aylık tamamen yatalak mısınız siz yoksa Bu geçici mahsuslan yatalak. Mahsuslanma battaniyenin altında duruyorsunuz. Ya işte bir kaza geçirdik ondan yoksa benim. Oho, zımba gibiydim ben yahu. Burada kalacak, burada kalacağım benim şartım o. Tamam. Ama yine de çok parasını alıyorum. <gülüyor> Onu fark <gülüyor> ettim. Onu <gülüyor> fark <gülüyor> ettim. <gülüyor> Hafta sonu çalışmam, cumartesi pazar. Yine de <gülüyor> evde oturuyorsun zannedeyim. <gülüyor> <gülüyor> Evde oturuyorum siz ne yerseniz içerseyiz aynısından yerim Sıkıntı olmaz <gülüyor> ee, Televizyon serbest olması lazım gece geç saatlere kadar Benim şartlarım bunlar inşallah bir anlaşırız mısınız ha Bir saniye ne diyorsun hakim Al bunu al bu çok iyi bu İyi bu, tamam bu, çok iyi bu kesin bu. Peki siz şirketten geldiniz değil mi? Evet şirketten geldim. Hangi şirkette sizin? Binme surat, bakım ve sağlık ve ölüm ismetleri Bir daha söyler misiniz? Bin bin surat bakım sağlık ve uyum hizmetleri. Hakim maksam amca biraz konuşabilir misiniz? Allah aletmis. Herhalde. Ya. Yani. Allah tutana. Allah kahretsin. Sen hiç merak etme. Ben bunu çok güzel bir şekilde hallederim. <gülüyor> <postanarım. gülüyor> ha efendim. Telefonunuz bizde var. Biz size müsbet veya menfi olarak döneceğiz. İkinciden olacak diye bir şey yok Arke Maksim amca. Bunun ee, yani, girecek ikinci kişilerden aradığınızı. Fakat çok diyorsun. iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Evet. i̇yiydi. Orası iyiydi. Referansları demek. olsun. Hah. Geldi. Benim onun kapı çalışısından çoştam ay gibi çalıyor. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> Dur. Ee, çok... Hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. Sizin isminiz neydi? Scarlett. Scarlett hanım, buyurun geçin efendim. Şaftamız. Ay bu mu hasta mı? Mu? Hastamız mı? Hasta hey. değil efendim. Hasta değil. Hastacıklı mı? Geçici, geçici hey. bir kaza geçirdik. Kokuyor. Onun neticesinde. Kokuyor. Ne zaman geçmiş olsun? Ne zaman yıkandınız en son? En son. Nasıl ben benim boyum ufak olduğun da? Ben kendim aslında 24 saat esasında evde yaşıyorum ama yıkayamıyorum efendim. Yıkayamıyor yıkayamazsınız tabii efendim. Yani sizin daha önce tecrübeniz var mıydı bu konuda? Yok. Sizinle ne belanız nedir? Ben de ilk defa bu işe giriyorum. Hmm. Yok dakika. yani. Bir dakika ne diyorsunuz? Hadi bakayım Vallahi yani. Ama Chicago'da ben devlet kurumlarında hmm. çalıştım. Ne olarak çalıştınız ha efendim? Memur olarak çalıştım. Vergi memuru. Hmm. <gülüyor> ha, Chicago yakın bir yer. Ben ha, ben ya. Sıkı bir kadın alalım. Sık, sıkı sıkı bir kadın, Beğendiniz mi? İki bacakta Aynen. mı kırık efendim sizin? İki bacakta kırık efendim. Oh, of, of, of. Yalnız benim hakikaten yani... ...onu e, söylemek istiyorum. Ben utanıyorum da bir taraftan. Hacetimi falan kendim gideremiyorum. Çok özür dilerim. Yani... Ne, ne yapacağız yani? Siz de tutar mı bak? Siz yaptıracaksınız efendim. Yani ay yok artık. Siz gerekirse siz taşırsanız ben tutarım. E, çünkü tutarım elleri çalışıyor. Terbiye de tutarım. E o zaman tamam. Sen de yardım edecek sen dedin. Ben olmasın? zaten 20, de yardım. Ben cimye saat esasıyla çalışıyorum. Siz şirketten mi geldiniz? Şirketten geldim ben. Hangi şirketti sizin? Bin bir surat bakım hizmetleri. Haki bir saniye. <gülüyor> ya Allah. Ne Aç diyorsun yani? Bu ben bir tuzak kokusu alıyorum. Senin şey... de burnuma pis kokular geliyor. Sen hiç merak etme, ben bunu usulüne göre postalarım. Ee, Sıkarlet adam. Efendim canım. Çok teşekkür ederiz. Biz biz düşünelim. Valla ben de düşüneceğim. Biz de. Benim pis döneciz. Teşekkürler. Buru amca. Gazoz ister misin? Aç bakalım biraz gazozları alt rafa indirdi. Aç bakalım bir gazoz ya. Ya. Buru Bey hoş geldin. Ne oldu yine canlı sıkım? Allah Allah şimdi bıraktım ya. geldim ya o kardeşim ya geçmiş olsun. Ya bakıcı Ve bakıcı diyoruz. Dinler misiniz? İki tane şirketten bakıcı bulduk. İkisini de binbir sular şirketinden bulmuşuz. Hmm. bulamadınız yani? En başta hiç şüphelenmedik ama kadın kendisi bin sular diyecek de Senin bakımının iyi olması lazım kardeşim. Yani vallahi. Bakımını yani Buru Beyir baksana şöyle söylüyorum. Söyle. İki gündür tuvalete gitmiyorum. Yaptım yapacağım. Durum mağduriyeti Valla yani felaket bir haldeyiz ya. Yani. Hmm. Açımızdan ölüyoruz. Hmm. Ben de filmin yani. yoğunluğundan tabii dilenemiyorum tabii. O zaman size. Her Senin güçlü... geniştir. Bunu Bir çözüm bir şey. Bir dedik bizim akıllı bunu bir şeyler çıkartır. Hmm. Şöyle bir düşünüyorum. Hakim bak ıkılama var mı sende? Akılama sabahları cici, bir akılıyorum o kadar Geceleri de çok ıkılıyor Sebepsiz yere <gülüyor> ıh, ıh, ıh, ıh, Yapıyor çok, mu? Çok fazla hmm. O zaman senin hem güçlü kuvvetli birine Hem de becerikli birine ihtiyacın evet, bayağı bayağı bir Becerikli bir şey olması <gülüyor> lazım Mürbekel, 6 <gülüyor> ay boyunca evdeysen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki Adam, Ben yaşı küçük olduğundan bu espriyi anlamadım ee, Bir şey soracağım bir birden soruyorum evet. Çünkü Bu evde yaşayacak benim getireceğim kişi Tabii. Ee, Zence olur mu? Zenci benim için bir hafturu yok ya, Zenci yani Hakim Aksu'm amca faşistliğin zamanı değil lütfen Irkçılık Yani almıyor. tabii sonuçta ki yani sonuçta ee, ama Benim yani. de zenci arkadaşlarım var Yani nihayetinde. nihayetinde ol, ol, Olur yani olmaz bu İstemiyorsa ama şimdi sonra da laf edeceğim. Ama yani bakın uzun, sonra, bir, uzun yani bir nasıl şey bir olacak. Bunu olacak. Sonra ben bunu biliyorum. Irkçılık yapacaksa da iyice huzursuz erkek, olacak. Erkek zaten benim düşündüğüm erkek. Erkek olmaz erkek. Ne olacak yani. Zincir erkek mi yoksa erkek normal erkek. O yani hakikaten ırkçılık olacak evde bir huzursuz olacak. Tamam o zaman olacak. benim bir iki şey var. Aklımda isim var. Evet. ki. Ben onlardan bir görüşeyim size göndereyim olur mu? Valla. Bunu bekle baştan söyleyeyim yani. Dua tercih... alırsın? <gülüyor> Tercihan kadın. Tamam. Tercihan kadın. Tamam. Tabii ki yani bunu Ama güçlü kuvvet. En güçlü, güçlü kuvvetli. kuvvetli en becerikli biri olması lazım. Bir yarı şöyle sağlam. Mutfakta becerikli. Ha, yani yemek sağlam olsun ama. istiyorum. Tamam. On bir buçuk demişti geleceği kişi hala yok. Ya bunu bey kırın işte. On bir buçuk der iki buçuk da gelir. Neyse kimi olduğunu da söylemedi. dur bakalım. İnşallah. Alıp... Gir kapıya bak. Hatip sen iyileşince ilk zil alıyoruz. Oha. Pardon efendim benim boynum tutuk olduğundan daha kafamı daha fazla kaldıramıyorum da sizin boy iki altmış mı? Merhaba küçük. Nerede hastamız? Asla mı? İyiyim buyurun geçin kapıdan. Merhaba ben İvan. Senin İvan adın mı? Ne? Ivan mı? Nereden geldiniz siz? Ee, ben Avrupa'dan geldim. Anne tarafım Türkmendir. Hoş geldiniz. Ba bakıcılık şeyi için mi? Bakıcılık şeyi için evet. Brubaker gönderdi yavrum beni. Senin adın ne? Benim adım boyumdan da anlatılacağı gibi küçük bir bahçede. Gel bakalım seni şöyle bir kucağıma alayım. Hoppa! Oha. Oha, oha. <gülüyor> ne kadar iyi? Aynı bizim kanepe gibi. Hakim maksimal İvan abi geldi. Oha, oha, oha. Evet. Merhaba Hakim Bey. Kusura bakmayın İvan Bey, yani tabi. <gülüyor> sıklıkla böyle şeyler görmüyoruz maşallah. Beni bunu Beykır abi gönderdi. Maşallah, maşallah. Sizden maşallah. çok övgüyle bahsetti. Öldü, ee, ne dedi? Hastacıklı dedi ıklaması var dedi. bakıma muhtarınız. Sağ olsun, dedi. sağ olsun. Burubey, sağ olsun hep dar zamanlarımızda geliyor. Buyurun Divan. İvan Bey, Evladım yaşındasın sonuçta. Buyurun oturun diyeceğim <gülüyor> de size önce okuracak bir şey yok. Bir bahşişi bir bırakayım da. Ah. Lütfen bir rafın üstünden <gülüyor> alıp yere koyar mısınız? Ha, pardon. Hop. Ben kendim inemiyorum da. Ee, oh. İvan Bey, öncelikle şunu sormak istiyorum. Şirketten mi geldiniz? Hayır. Benim herhangi bir şirkete alakam yok. Evet. Hayır iyi, iyi, iyi. <gülüyor> <gülüyor> Yeterliymiş Oh bu iyi olur Ben tamamen kaçak çalışıyorum Hiç benim öyle bir yasal şeylerim yok Engellerim yok ya. İyi Hakim Haksın Yasa dışı göçmen olunca Daha ucuz oluyor Bakayım yani sonuçta Normalde senin gibileri yakaladığında Genelde idam cezasıyla Ya sonuç olarak yani bu tabi bir istisna Hakim Bey başınızı derde sokmadıktan sonra Burada Amerika Burası Amerika Yani istediğiniz kadar yaşayabiliyor Yaşayabildiğiniz kadar ödüyorsunuz o yüzden yani e zaten benim anne tarafım Türkmen. Baba tarafım çok iyi, Rusya'da çok iyi. onlar. Kaypakların İvan diye geçer benim burada. Beni böyle bilirler. Ivan Bey e, giye girmeden önce hakim Aksim'ın 4, 4 tuvalete gitmedi. Bir kendisini çişe tutar mısın? Tabii o kolay ama önce çişe mi tutayım yoksa önce bir menemen yapayım? Menemenim çok melemen güzel bir şey. ya ya. Ama ben daha önce hiç menemen yemedim ki. Gerçekten Meremen yapmayı biliyor musunuz? Meremen benim göbek adımdır. Kaypakların Ivan derler ya bana, Meremen'li de, derler aynı zamanda. Yapayım da bak bir gör ya. Anlaşılan Ivan'la günlerimiz, her gün bir mucize gibi geçecek. Reklam. Sıradaki parça Eti'den tüm dağınık sevenlere geliyor. Dinleyin. Karamelli nuganın üstüne iri iri fıstıklar ve bolca çikolata karşınızda darlık mı darlık? Eti jenga. Eti jenga. Eti jenga. Gidiyoruz. Neler oluyor arkadaşlar? İşte gerçek bir dünya. Sabah oldu fırlanınca gidiyoruz Disneyland'da. Güvenle al, ah, güvenle seç. Çadırlar elinde. Yüz kişiden biri sen ol. Geleğler bizimle, hey! Yaz bitti ama günde 19 liraya Ford fırsatı bitmedi, sonbaharda da devam ediyor. Siz de hemen Tanoto Ford yetkili satıcısına gelin, hayalinizdeki Ford'a günde 19 liraya sahip olma fırsatını kaçırmayın. Tanoto Ford, İstanbul yolu 8. kilometre, 591 34 34. Reklam Radio. Sevgili dinleyiciler küçük bir başır kaldığı yerden devam ediyor. Şşşşşşşşşşşşşşşş küçük bir Bakıcımız Ivan'ın eve gelmesinden sonra mutlu bir yuvamızda sıcak yemekler, bakım ve şefkat olmaya başladı. Artık bakıcımız Ivan'la birlikte tam bir aile olmuştuk. İvan. <gülüyor> ondan sonra. Hakim Bey. Ondan sonra ben ülkeye girdim. Ülkeye gireceğim. Pasaportu sordu adam bana. Pasaport yok dedim. Adam bakıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bunu dinlemişsiniz. Ee, limonatadan biraz zaten miyiz İvan'ın yaptığı ev limonatasından? Valla İvan eline sağlık. Valla benim diyen kadın yanında yani. Ya sağ ol, yani, Sağ ol Hakim yani Bey. Ben, sağ ol. Ben hadi, limonataları tavsiyeleyim. Hadi sen limonata getir. Siz sohbete devam edin. Biz beni beklemeyin. Ya bu Ivan senin şu araba konusunda ya bir şey var. Ya o araba arabada şimdi Rusya'da benziği şey her taraf mesafeler uzun. Mesafeler evet. uzun olduğu için 100 kilometreyi de karşısına 8 litre yakarken onu değiştirince küçük bir şey katkı maddesi koyuyorsun. 1 litre fark ediyor yani, bir... 100 km'de ya 100 kilometrede 8 ve 90. Evet. Bir de 90'ı geçmezsen ikinci karbüratör pıt pıt almadın içine karburatörlü araba o zaman. Evet limontalarımız yani. geldi ne konuşuyordunuz bakayım. 100 kilometrede ne kadar yakıyor? Ulan gene mi? <gülüyor> gene mi? aynı şeyi konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya küçük bir başın? Şimdi biz geçen sene kombiye geçelim dedik İman. Evet biliyorum. Çünkü bu merkezi ısıtma da sıkıntı oluyor. Evet. Kimi zaman yakıyorlar, kimi zaman yakmıyorlar falan... Onun senin şeyin vardı. O, bir anlattım onu. Nasıl oluyor? Ya yani, Rusya'da şimdi hava soğuk. Soğuk ha haksa bu. Yani, şimdi hava soğuk mu? bazen e, merkezi sistem oluyor bazen şey oluyor. Şimdi genelde kombi büyük evlerde kombi tek Ama ara kat olması lazım. Ara kat olmadığında sıkıntı oluyor. Yani şimdi, şimdi burası duleks yani iki kat. ondan sonra... Közün. Yani, bir kış bir koyuyorum üç yani. ay boyunca yaktık biz o, ilk ilk sene. Üç ayda ne kadar fatura geldi? Ne kadar? Ben hatırlayamıyorum ama binlerce ruble fatura geldi. Üç ay ilk üç ay çünkü evin kemiği ısınıyor yani şikolatının ısınması lazım. Küçük Duvaşı şey. ben biraz mutfakta oturmak istiyorum lütfen tek başıma. Ulan oğlum gelsene çok güzel sohbet ediyoruz bak Ivan abin neler anlatıyor değil mi o güzel. Ben mutfakta durmak istiyordum duvarlara bakıyorum çok güzel. Ya. Büyük evinde bazı sıkıntıları var. Ama ya gene yani büyük ev sohbetini <gülüyor> yapmayın ya. ya. Ya büyük ev. altlı üstü ev yani Temizliği evi... çok zor oluyor İvan. Valla temizliği sohbeti. Kim yemiyor bu temizliği sizde? Ya işte geçenlerde bir kadın getirelim falan dedik de sonra pahalı mı gelir ne olur ne bir daha. bir kere ben Rusya'dayken temizlik kadın yapıyorum yine annemle yaşarken annem öldü ondan sonra kadın geliyor gidiyor kadın <gülüyor> ya bir gün çocuğu oldu kadının. Çadır, kızının çocuğu oldu gelmedi 90 lira veriyordum ben o lira. 90 lira, ben Ha lira veriyorum <gülüyor> o zamanlar Türkmenizler <gülüyor> Orada ben cebimde kalıyorum ben kendimi yaptım temizliği de, Madem dedim o dedim bana dedim Müteadenizle ben, ben odama çıkıyorum biraz uyumamak karada lazım Karada kalır dedim İvanlı evimiz tam yuva olmuştu ama bir Sıcak yuvanın bu kadar sıkıcı oldu yani hiç düşünmemiştim Umarım yarın sabah bambaşka mutlu bir gün olur bizim için Hadi iyi geceler. Günaydın. Günaydın İman. Günaydın, günaydın, günaydın acaba. Bu domuz pastırmaları mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık İmam. Gerçi ben tabii yiyemiyorum. Ben gazeteleri yiyeceğim ama en azından güzel bir koku var canım koy koy şöyle ekmeğin Artık eve getir. Eve geliyor bu domuz pastırmaları biliyor Ne kadar güzel. Biz Amerikalılar olarak şu domuz pastırmamız komşeksimiz olmasa ne yerdik sabahları? Aslanmış mısın? Sizin arabanız var mıydı açtım? Allah. Ee, şey, araba vardı da iki sene mı... önce sattım. Kullanmıyorum iyi Neden, ]ce. neden sattınız? Ya, o kullar da... Ne kadar yakıyordu? Lütfen yapmayın Vallahi o zaman hesabını yapmıştım da şöyle bir şey vardı. Bak. Lütfen. O gün sabahtan çıktım. Evet. Bak, Şehir içinde Mişik... mi ne kadar yakıyordu? Şehir içinde bak. sonra. Eyaletleri... Allah'ım. Oraya gittim. Oradan hale gittim. Halde 90'ı geçtiniz mi hiç hayatınızda? O gün. O gün 90. Çünkü 90'ı geçince Genel... fazla yakar. Fazla yakar. İbrahim sen de haklısın. Vallahi o zaman hadi istersen metresinde 1 2 dolar gibi bir şey iş tam iş iş şey yapalım. Çok. Biraz bahçeye çıkalım veya camları açalım. Şey yapalım. Ya ev havalansın. Konu değişmiş oldu. Ev havalansın mı? evin yalıtımı çok önemli. Allah Sizin Allah. bu dışarı nasıl mantolama mı yapıldı? <gülüyor> <gülüyor> ne orası? Vallahi ona iyi güzel. Nasıl ısınıyor ya? bu ev? Mantolamayı düşündü ona bayağı pahalı dediler yani. Çok pahalı. Yani. Ya Aslında bir çadilise, birkaç daire daha olsa burada paylaşır olur. Yani. Rusya'da hep apartman. <gülüyor> hep apartman. Müsaadenizle bir ben biraz çıkıp e, sokakta karoları sayacağım. Size hoş sohbetler diliyorum İmran abi. Ya küçük bir bahçeyim nereye burada güzel Kombiyi bir oku? kırka getireceksin. Kırktan yani, <gülüyor> yine azaltacak. Aslında öyle daha az yakıyor biliyor musun? Pilota ne bir, bir, bir. Ya ben sekiz buçuk yaşına yaklaşmış bir çocuğu, benim hayatın renkli taraflarını görüp kişiliği bir oturtmam lazım. ruhum hem lan. Neyse, dur bakayım şurada karolar sayayım. En azından eğlenceli, sürprizli bir şey. Bir, iki, üç, dört, beş... Ya işte başımda aslında böyle bir dert var benim haksızım. Yapma ya. Vallahi ben sana bakmaktan çok mutluyum ama... Ha, şimdi... o yani, yani nasıl beni sınır dışı etme durumu var. Yani benim bir sosyal güvenlik, güvenlik numarasına var. ihtiyacım var. Nasıl yapacağız onu? Yani İvan... Brubaker'a da söyledim ben. Sen dedi burada dedi idare dedi, et dedi. E, ondan dedi sonra dedi. İyi e, Bir dedi, <gülüyor> şekilde dedi. Bakarız dedi. İvancığım, duruma şimdi dedi. artık sen benim oğlum sayılırsın. <gülüyor> yani... Artık burada 3 günde baba oğul gibi olduk. Olduk vallahi. Seni çok sevdim. Ben de sizi Sohbetini çok seviyorum. Sohbetini ayrı sevdim. Sohbetin. Yani çok özür dilerim. O küçük mübaşir. Yıllardır evde bir çift konuşacağım konu yok. Bir de bir çöpe faydası yok gibi geldi bana. Yani, yani... ağzını öpeyim Mivan'cığım. Ya yani, <gülüyor> bir ağzını öpeyim. Sizin oralarda adetmiş. Bizim oralarda adet. İster misiniz? Hayfayım <gülüyor> Ben sizi bir kaldırayım güçlü kollarına oh, Hoppaa oh, oh. <gülüyor> Ya hoppa indir indir indir İndireyim indir. Mi? İrman, indir indir Bulacağız mı bu bizim ya, ya. sosyal güvenlik numaramıza çocuğum? <gülüyor> <ha>? Bulacağım bulacağım <gülüyor> valla bulacağım Hop bırakırım <gülüyor> aman bırakmam Hop oh, içim, oh. içim çekildi 78, 79 Oh ve bugünü de neredeyse bitireceğiz Dur bakalım 79 Baştan başlayayım ya niye gideyim çepe erken erken 1, 2, 3, 4 bir de neyse diyorum çok eğlenceli bir kilo olmadık mı biz? Ya valla yani bir de şöyle bir şey var yani nasıl diyeyim İvan kanın kaynaması vardır ya hani ten uyumu güzeldir derler ya. Evet. Hani kimyamız tuttu derler ya. Evet. Hani elektrik alıyoruz derler ya. Evet. Ha işte öyle bir şeyse. Siz hiç evlendiniz mi hiç konuşmadığımız bir konu? O konuları düşünmek daha istemiyorum şimdi. Sevgiliniz önümüz, var mıydı? Önümüzde uzun seneler var orada konuşuruz bol bol İvancım. Yalnız şu mesele var. Senin bu sosyal güvenlik numarası meselesini halletmemiz lazım. O benim de çok kafamı <gülüyor> Bir de Çünkü benim... Sen, bak şey ben kendi adıma düşünüyorum. Bunun Senin hastalığı ondan. var, sağlığı var, yaşlılığı var, ölümü var. Ne güzel de benim bir emekli ailemde <gülüyor> <kalır sana>. Evet. <gülüyor> yani yani sen beni benim yaşlandım da... Aslında öyle yapan bakıcılar çok biliyor musunuz? Yani geliyor, evleniyor veya bir şekilde evlat ediniliyor. O e şekil değil de baba oğlu tipi yani. Evlat olur, şey olur. Sen Ama mi? işte benim sosyal güvenlik numaram yok. Boş orası. Şimdi Ivan. Oha ne Sosyal boş. güvenlik bütün, numarası bütün kimlik var. O hane boş. Sıfırdan bir şey. Sıfırdan çıkarmamız. Imcansız tipi bir şey. Artık vermiyorlar. <gülüyor> vermiyor. mu? Zamanında çıkardıysan çıkardın. Durum Yoksa abi de öyle dedi. Devreteceksin. O devir de mümkün değil. <gülüyor> Peki ben bu gitsem sohbet etsem o şekilde değil de olmaz mı? mı? Yani birinin yerini alman lazım. Anca o şekilde olması lazım. Senin aklına gelen birileri var mı? Yani benim de öyle tanıdık birisi yok. Benim de çevrem kısıtlı. <gülüyor> yani yeri doldurulabilir e insan değilim. Sen kimi tanıyorsun sen? Kaç <gülüyor> kişiyi tanıyorsun? Bir Brubaker. O geç olmaz Brubaker'a. İki pastırma getiren adam. Bakkal. Merhaba ben geldim. Aha üç de bu. Bu üçünden yeri doldurulabilir olan bu. Bilmiyorum o konuyu bilmiyorum da bizim sokakta tam köşedeki mandıraya kadar 170 tane karasaydım. Siz sohbetinizi hiç bölmeyin ben odama çıkıyorum. Ne sıkıcı konu. Ne dedi şimdi Aha, şu bu? Şu sıkıcılardan kurtarayım gideyim odamda biraz... Şey yapayım, yani diyorsun amaç. ki küçük müvaşirin diyorsun yerine geçersem diyorsun. Yani en azından bir süreliğine. Yani Yani o da sosyal güvenlik numarası bir sürelik bir şey değil ki İvancım. Bir güvencem olur benim yani sonuçta bir güvencem güvence yok. Yol parası da almıyorum size. Yani benim sana bu güvenceyi vermem. Yol şart. parası alsam o da bana bir güvence olur ama <gülüyor> onunla da istemiyorum çünkü yola gelip gitmiyorum. Bana saçma geliyor yani. Ha şöyle yola gel Ivan. ağabey. Ulan gel aşağıda gülmeye başladı. <gülüyor> Bu kahkahalardan anladığım kadarıyla yalıtım konusuna girdiler şu anda. O zaman ne yapalım ben? Önce ben şey yapayım. Abim... Yani ne diyorsun? Küçük bir bahşir yerine mi geçeyim şey ya? Dile var. getir adam gibi konuş İvancığım artık baba oğuluz ya. Çekiliyorum biraz. Babasından bir şey saklar mı? E siz küçük bir bahşirle de baba oğul gibi. Bizim orada bir laf vardır. Ha, ne bak. lafı varmış. En son babalar duyar olayları, en son babalar <gülüyor> öğrenir. <gülüyor> <gülüyor> ya sizin <Aşağıdaki> <gülüyor> anladığım kadarıyla 100 kilometrede 90 aşmadan yakma konusuna girdiler şu anda. Peki, bir şey soracağım, haklı bu. Samimi sor ya. Samimi sormak istiyorum. Samimi sor yavrum. Artık baba oğul, babacık baba. Babacığım, babacığım. Bu küçük mü bahşirle siz baba oğul gibi değil misiniz? Yani bir tarafıyla öyle de şimdi bak sonuçta buna Bir tarafıyla da değil değil, değil mi o yani, da bitamam lan. <gülüyor> koyduğun zaman he yani. Yani o zaman ben küçük bir bahşenin sosyal güvenlik numarasına Her talibim. Her şey iyi de yani boyu tutmayayı da iyi de. Sosyal güvenlik numarası diyorsun ha. Bir konuşsak mı acaba çağırsanız. Konuşalım. Ben sosyal güvenlik numarasını almak için ne yapmamız gerekiyor? Öldürmemiz gerekiyor. He. Küçük Mümahşir! Hakim Aksımıl amca eğer yalıtım konusu bittiyse ve araba 100 km yakıyor konusuna girmeyeceksiniz geleyim. Gel küçük Mümahşir gel otur. Gel otur. de konuşacaklarım var. Ne oldu ne konuşacaksınız bende? Ciddi bir mesele. İstersen önce biraz gazoz içelim diyeceğim ama... Ben getiririm siz konuşun. Ne oldu Hakim amca? Sizi hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Hem mutluyum, hem hüzünlüyüm. Olsun bir hakim sürü hakim duyguyu hocam. bir arada yaşıyorum küçük mübaşır Lütfen bana anlatın ne oldu Şimdi dinle küçük mübaşır Kazalar başımıza geliyor illaki kazadan kaçışıyor Doğru evet Her şey insan için en nihayetinde Evet hakim Böyle bir hakim. kaza geçirerek hayatımızda İş yeni bir dönem Dışarı böyle zamanlarda anlıyor Düştünü düşünü Ee Bir anda baktık o sağlıklı hakim bitti Yerine iki ayağı kırık bakıma muhtaç Aç sefin bir işini kendi göremez En ağrıda Herkese ağrı da, yük En ağrıda o en ağrı Bana doğrudur, da yük oldu Ya yani. yani. amca Ne yalan Bir sen, sen, hayal, yani. hayatım kalmadı tamamen sana bakıyorum yani Yani Eh küçük baş bir <gülüyor> tarafta şansına benim gibi birisi var evde Yani O da doğru o da doğru da Şu Ivan tabi geldikten sonra Ivan da bir şans oldu bize Ivan da bir şans oldu Valla küçük dakika. mübaşır Şöyle bakıyorum da çok da açık konuşacağım Evet Yıllarımızı güzel geçirdik ama bir tarafta 32 santim boyunda sen Evet Bir tarafta Bebe iki... gibi Ivan tabi Ivan. Ama öyle deme o da iyi bir iyi, insan İyi iyi maşallah şey mi çocuk Baba Yiğit Hoş Dürüst de bir Dürüst. insan e, 10 tabii, dolar bıraktım şey. almam işte <gülüyor> Küçük başı bir dinle Evet Bu çocuk kaçak olarak çalışıyor Biliyorsun, herkesi var bir. Kutu. Ve bunu yakaladıklarında sınır dış edecekler. Benim i̇nşallah. Hakaret ha, de gözüküyor İnşallah öyle bir şey olmaz. Kötüyü düşünmeyelim şimdi. Yani şimdi ben de kötü aynı kanattım. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani yarın öbür gün bu çocuğun bu elim ayağım benim Ivan. Bak ayaklar kırık ama Ivan benim ayaklarım. Bak. Yani bir kısmet getireyim mi konuya giremediniz mi hala? <gülüyor> Sıvancım sen biraz da benimkine bir parça, bir tranç limon... Hadi lan girin artık onu yola bitti bu limon at ben giriyorum. Yani işin özeti bu çocuğa bir sosyal güvenlik numarası şartoş. İnşallah harç bak onu da yapacağız. Allah belanı vermesin <gülüyor> Küçük bir başlık. Valla vuracağım ama gider ayak vurmayayım diyorum. Ben zaten mesafeyi konuyorum. Şimdi buna sosyal yeni güvenlik numara vermiyorlar. Hep zamanında çıkaralım. Senekini de en son çıkardıklarımızdan biliyorsun. Evet, tabii ki. E, dolayısıyla sen yeterince de kullandın. E yani ölüm hepimiz için. Değil mi? Yani bugün kim dünyaya kazık kakıyor? Ne demek istiyorsun Hakim Aksal amca? Bizim, senin senin sosyal... durumunda hiçbir şey yok maşallah. Sen niye ölümü düşünüyorsun? <gülüyor> sen bunu bir ay, iki ay sonra zımba gibisin sen. Hiç bunları dert etme e, lütfen. Efendim, ben araya el... gir! Araya gir! Adam <gülüyor> yanlış anladı. <gülüyor> lütfen. Ağızladım. O şekil değil. Elini ayağını öpeyim. Sen böyle bozma moralini ya. Sen canavar gibisin. Araya gir dördüncü kasosumu içiyorum. <gülüyor> Küçük mü bu aşısım? Açık konuşacak. Evet hakim hakim. Senin laftan anlayacağın yok. Bizim o sosyal güvenlik numarasını arkadaş öyle böyle biz alırız. Tamam anladım hakim Neyse alınır, onu Emrah. Sosyal güvenlik numarasını. Hangisi ise ben de elimden geldiğince yardımcı olacağım. O da yardımcı yol gösteresin. Bunu bir hafta 10 gün içinde neyse artık neyse çıkaralım. Cezası varsa onu da biz ödeyeyim. Onu da ben ödeyeyim Ceyrek cinsi reis para yani? dedim. bunun cezası kesildi küçük bir bahşiş. Neymiş Artık bu ne kadar senin sosyal güvenlik numaranla beraber kimliğini kimliğini alacağız seni. Tamam bu şekilde. Şekilde. Seni bir şekilde, bir rengi şekilde rengi. kaldırmamız gerekiyor. Yani İvan'la da uzun uzadıya konuştuk evet. üst, 4 dakika. Evet. Evet. Yani sonuçta en mantıklısı bu gibi Neymiş işte anlamadım ben şimdi Şu şekilde Prosedürü yani anlamadım Prosedürsü seni ortadan kaldıracağız Senin kimliğin ve sosyal güvenlik numaranla İvan devam edecek yeni küçük mübaşır Ama bak anını yaşatıyoruz Anın her zaman burada Yani İvan'ın adı küçük başır olacak Bense bir çöp gibi Eski gazetelerle birlikte Bu hayattan yok mu olacağım Evet hakim haksın Sonuçta başına gelenlerin Sorumlusu ben olduğumdan kendi ölümümün de sorumlusu sanırım benim, senin için en iyisi benim ölmemse, senin için en azından bunu yapabilirim. Evladım. Ne tip bir ölüm düşündünüz isterseniz, İva sen de kapının arkasına saklanma artık, her şey açık konuşuluyor çünkü. Valla iki saattir ben şey düşünüyorum, bana da küçük üniversitiniz mi mü? çok gitti ha. Valla değil mi orada ha, hani, şey ya. metafor ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇sterseniz ben öldükten sonra bu sohbeti yaparsınız. Vallahi biz düşündük taşındık değil mi Ivan? ne diyorsun Bandajlama yapalım diyor Bandajlayacağım Işık'ın gölünü atacağız bandajlayarak O da bir kaza çünkü suda bandaj açılacak Otomatikman kendiliğinden boğulmuş gibi olacaksın taş, yani. taş, taş yapacağız en dışarıdan da taşla saracağız Ama sana sevgimiz tabii ki Sağ olun eksik olmayayım Bende de aynı şekilde kötü ayrılalım istemiyorum yani tabii, tabii. O yüzden Helalleşiriz. şu telefonu bir alayım da ben Bari sen ne de hoş bir seda olarak telefonda bir rekor kaydı olsun. sen şeyi al da onu şey yap. Ben bandajları yedim aslında. Bandajları getir, Yukarıda getir, getir. bandaj vardı. He, yani yukarıda oda da zaten. Ben kendim. Bir taraftan bandajımı sarılıp, bir taraftan yalanımı oynarım. Siz bana bir yer misafir misafir edin, İyi, o kara da da yalıtıp yani. malıtıp bir şeyler konuşuyoruz. Şey şey ne diyeceğim? Haxtable iki misafir iskane var mı burada? Evet ölüp gideceğim ama su canım zaten yaşadığım nedir ki şu dört duvar arasında hayatım geçecek onun yerine şurada güzel insanlığa bir armağan olarak şu güzel rekoru kırarsam Ah boş çaldı neyse ben rekorumu kurcalamaya devam edeyim acaba aşağıda ne yapıyorlar kim bilir ne eğlenceli şeyler konuşuyorlardır. Nasıl da gülüyorlar. Nasıl, nasıl da eğleniyorlardır. Alo? Kimsiniz acaba? Bıçırsın, Efendim canım. Feneri tut. Çiplemeyi ötesi bir şey misiniz siz? Kimle ötesi bir şey misiniz? Ama yine de <gülüyor> dediğinizi yapacağım. Kırmızı feneri bondajat tutayım bakayım. Bastım. Benim bir soru bandajçılık mı? Hakim bu çok büyük tehlikede. Hemen gidip onu uyarmalıyım. Ondan sonra ben aldığım fiyattan daha fazlasına bu arabayı sattım. Lastik kış lastikleri de bende kaldıydı üstelik. 185'e 65. <gülüyor> diğer arabada kullandım 4 tanesini de. Üzür <gülüyor> ee, dilerim. Bandaj konusuna e, gideceğim de. Hakim mı amca. Bir şey sormak istiyorum. Sor küçük mübaş. Ee... Acaba... Ee... sorar mısınız? 90'ı geçmiş mi diye? İvan 90'ı geçti. ya da şeyi sorar mısınız? Yalıtım var mı diye evimizde? Ya ee, tabii şimdi... Yalıtım kişi... var mı diye isterseniz şu bir duvara tutalım. Ay yanlışlıkla duvar yerine... E, İvan'a tutmuşum! Zon zon zon zon zon zon zon. Şıla şıla şıla şıla şıla şıla. İnsan olamaz. İnsan <Gülüş> olamaz. İnsan değilim tabii gerizekalılar Küçük bir başın ben toplayamıyorum. Sen yakalayacaksın. Al sana. Al sana. Al sana. Hacımaksıvalcı. Sen sabit dur. Ben. Sen sabit dur. Gel. Şimdi bu tarafa kaçtım. Bu taraftayım. Bu taraftayım. Aman üstüne bakıyorum. Öbür tarafa geçti. Hacımaksıvalcı. Sabit dur. Çakalı. Yeah, <laughs> Az bir kez daha beni geberdiyordun haki Maksimil amca Ya Ama ben nereden bileyim küçük mümahişe Hangimiz bilebilirdik Yani hangi nereden hangi aklıma bil... gelebilirdi ki Sen Ama... de sen dedin, kendin demedin mi Madem öyle ben de canımı Demin, vereyim dedim mi Bir an için bana da mantıklı yani, geldi yani. Kabahatin %50'si bendeyse %50'si de sende %50, %80 civarında bir şey bende diye hesapladım Ben, ben. sana şöyle söyleyeyim Evine yabancıyı sokmayacaksın arkadaş sokmayacaksın. Ben bunu bilir bunu söylerim Hakim Maksimil amca ben bir de bir ders daha aldım bugün Demek kırık çıkıkta paça çorbası en iyisiymiş Gördün mü bak bir paça çorbası içtik Hemen oh iyi geldi, vallahi iyi geldi. Biraz da şu küçük koşmaya başlayalım mı? Ne dersin? Gazozlere doğru yarışa ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her ha ha ha ha ha kim kim kim kim kim kim kim kim ha ha ha küçük ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Sevdiğinizler macera dolu bir küçük özür bir daha sonuna geldi. Özür yani. dilerim çünkü onu geçirdik. Evet onu geçirdik Bu da bu sezonki bir bizim terbiyesizliğimiz oldu. Çok özür tüm veriyorsun. reklam verenlerden hem de özür diliyoruz çünkü reklamlara geç kaldı. Tüm reklam ee, program tüm reklam der. Evet. <gülüyor> Yarın sabah tekrar bölümlerimiz var. Pazartesi sabah canlı canlı karşınızdayız. Güzel bir cuma akşamı, güzel bir cumartesi gecesi diyoruz kendimize. <gülüyor> siz, siz, siz ne yaparsanız yapın. Sakin bir pazar diliyoruz. Hoşçakalın. Sakin ama... E, İzlediğiniz Modern sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo Oltu'da. Sabah ne varsa öğleden sonra podcastte. mükemmel bir gün olacak.